Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Namazda öne doğru birkaç adım ya da geriye doğru birkaç adım atmak, yani yürümek sünnet uygun mudur, caiz midir? Evet, böyle bir uygulama var, böyle bir sünnet var. Kişi gerektiğinde birkaç adım yürüyebilir. Ön safı, doldurmak için namazdayken yürüyebilir. Ya da sütreyle arasındaki, arasından geçmek isteyen olduğu zaman buna engel olmak maksadıyla sütreye doğru yürüyebilir. Bununla ilgili rivayetleri e, aktarayım. Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayet var. Nesai'de geçiyor, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel'de ve Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasındaydı. Namaz kılıyordu. Ve kapıda kapalıydı. Ben geldim namazda olduğunu bilmeden kapıyı açmasını istedim. Bana kapıyı açtı. Sonra geri geri giderek namaz kıldı yere döndü. Böyle bir rivayet var. Peygamberimiz namazdayken Eşine kapıyı açıyor ve tekrar kaldığı yerde namazına devam ediyor konuşmadan. Diğer rivayette Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhüma'dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. Bir ara bir koyun önünden geçmek istedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun geçmesine engel olmak için onunla kıbleye kadar say etti. Nihayet karnını kıbleye yapıştırdı ve onun önünden geçmesine izin vermedi. Koyun da onun arkasından geçti. Yani koyunun geçmesi sırasında onun geçişine engel olmak için sütre yerine kadar yürümüş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim, Bunlar e, delillerimizdir. Namazda gerektiğinde ön, safı, ön safta boşluk oluştuğunda bu boşluğu doldurmak için hareket edip yürüyebiliriz. Ya da e, arka safta tek başına kalan kişi ön saftan birinin omzuna hafifçe dokunduğunda arka saftakinin yanına e, safı arkadaş olması için, yalnız kılmaması için bir adım geriye yürüyebilir, hareket edebilir. Bu, bu konuda delillerimiz elbette ki vardır.